Radyoda, radyoda, radyoda. Perişan efem ve perişan efem eğitim olayına da el attı. Perişan efemden öğrencilere müjde. Perişan efemle açık öğreniyorum başlıyor. Değerli arkadaşlar, değerli arkadaşlar, bir perişan efemle açık öğreniyorum lisesi programında daha yine sizlerle birlikteyiz. Ee, her şerefemle açık öğreniyorum listesi. Ya bu ne diyeceksiniz? Bu da Ya dedi ki bu yönetmen midir, nedir? Hocam dedi ara sıra böyle programın ne olduğu belli olsun diye bir teaser at. Bir şey gir dedi. Ben de ya oğlum yapmasam bunu ben? E yapayım. Peki oğlum tamam. Ne Para için her şeye katlanacağız tabii. <gülüyor> Olabilir. <gülüyor> hemen. arkadaşlar, bugünkü dersimizde, bugünkü dersimizde ee, bu arada bugünkü yerine bugünkü e, değenler de vardır. E, ben şahsen arkadaşlar bu kü ve kileri Tam olarak kullanmayı bilmiyorum Aynen d ve da ekleri gibi Yani hangi ki ayrı Hangi ki gayrı Hangi de hangi da ayrı gayrı Bilemiyorum oysa yeterince Ayrı gruplar olan ülkemizde böyle Kileri ayırmak D'leri ve dağları birbirinden ayrıp Koparmak alfabemizin bütünlüğünü Bozmaktadır o yüzden ne gerek var Böyle ayrımcılığa diyoruz ve Dil kurumuna buradan mesajımızda Ne yapıyoruz Perşan efendi aşkı öğreniyorum listesi. Arkadaşlar arkadaşlar. Bugünkü dersimizde, bugünkü dersimizde dünyanın süper gücü olan Amerika Birleşik Devletleri, yani United State of America, diğer adıyla Alkarazmi'ne kapitalizmin başkenti Amerika'yı işleyeceğiz. Macera dolu Amerika, Macera dolu Amerika, Amerika, Amerika. Macera dolu Amerika, Amerika. Hakikaten de Rafet Erroma'nın Roman'ın dediği gibi Amerika macera dolu değerli arkadaşlar Amerika arkadaşlar e, haritamızda da görüldüğü üzere Dünyanın Batısında yer alan bir ülkedir Amerika. Amerika'nın bulunduğu kıtaya arkadaşlar Amerika kıtası denmektedir. E, Tabi bu olay ilginçtir. Şöyle ki e, bu kıtada Meksika, Brezilya, Arjantin gibi efendim Şili, e, Panama, Küba gibi ülkeler olduğu halde bu kıtaya niye Amerika kıtası dendiği e, anlaşılamamıştır. Denildiğine göre Amerika e, parayı bastırıp Kıtanın isim aklını almış Amerika şeklinde delikler aldı başını gidiyor tabii olabilir Amerika'da para çok adamlar yapmış olabilir evet. arkadaşlar Kerşan Efendi aşk öğrenelim dersi öğreniyorum diş ya bunu yaptırmayın bana gözünüzü yanayım ya Allah'ım ya <gülüyor> neşe evet. arkadaşlar peki peki arkadaşlar e Amerika nasıl keşfedilmiştir arkadaşlar bu konuda çeşitli rivayetler vardır de Amerika Westpucci adında bir kaşif. Bulmuş deniyor ama e, Ben araştırdım olayın gerçek yönünü anlatacağım Lütfen buraya da not alalım Bütün sınavlarda soru çıkar buralardan ÖSS, KPS, KPSS, OKS, APS, Her taraftan buralarda soru çıkar Lütfen not arkadaşlar bir daha anlatmayacağım Arkadaşlar denildiğine göre Amerika'yı Amerika Vespucci Amerika değil Amerika'yı ilk keşfeden İspanyol çiftçi olan Robinson Crusoe'dur Evet Robinson Crusoe'dur. Efendim Robinson Cruzo e, Peki nasıl keşfetmiş Efendim Robinson Kuruzo İspanya'nın Bu Real Sociedad Şehrinde oturuyor e, Real Sociedad şehrinde oturuyor bu Kuruzo. Burada otururken e, Bir sabah ekmek almaya diye Evinden çıkıyor. Kayıya Biniyor. Kayıya biniyor e, Evleri deniz kıyısında Bu e, Robinson Kuruzo'nun e, Bakkalda ta öteki adada Yani öyle yaşıyorlar bunlar Neyse ve bu Robinson Crusoe ekmek almaya kayıklan ekmek almaya giderken uykuya dalıyor arkadaşlar uykuya dalıyor derken kayık böyle akıntıya KAK... KAK... KAK... kak e, derken derken bu kayık derken bu kayıkta böyle ekmek almaya giderken uyuyor uyuyor evet akıntıya kapılıyor ve kayıkla beraber daha uzaklara böyle gidiyor gözden kayboluyor sonra bir uyanıyor ki arkadaş garip bir yere gelmiş. Panikliyor tabii Robinson Crusoe'ya panikliyor. Ee, ya ben nereye geldim la falan oluyor bir anda. Ondan sonra karşıdan böyle bakıyor. kavruk kısa boylu böyle bir adam geliyor. <gülüyor> tabii korkuyor Robinson Crusoe. Sen kimsin la kavruk adam diye adama bir e, şeyde bulmuyor. Adam da diyor ki Cuma diyor. Oğlum diyor Robinson Crusoe ben sana diyor. Günlerden ne diye sormuyorum. Adın ne diye soruyorum. O ısrarla böyle cuma e, diyor. <gülüyor> bir böyle kavuk adam sürekli böyle cuma cuma deyince Robinson Crusoe herhalde diyor bu adam diyor cumaya gidelim falan demek istiyor diyor bana diyor öyle diyor. Ben diyor Hristiyanım diyor. Cumaya gitmiyorum diyorum. Bak kardeşim diyorum. E, tam bu derken bunu tabii hemen bir Cristof Kolomb e, çıkıyor geliyor. Evet. Sen kimsin? La diyor Robinson Crusoe'ya Christoph Cristopkolum. Crusoe da diyor ki ben diyor Robinson Crusoe diyor e, bu kavruk adam da kim diye soruyor e, Cristo e, Monte Cristo. O, o da diyor ki e, bu diyor e, Cuma diyor. Bak demek evet diyor bugün Cuma ha diyor şey. Kaptan Amerika. O da diyor ki yok diyor Cuma değil. eyvah'' diyor bugün Cuma ise diyor. ...bugün diyor su faturasının son günüydü diyorlar... ...keşke yatırayım diyor... ...hemen panikliyor... ...orada e, bu Monte Cristo... ...hemen orada laptopuyla... E, ...böyle internet bankacılığına... ...giriş yapıyor ve... ...EFT ile su parasını... ...İSKİ'ye yatırıyor... ...evet tabi o zamanlar... ...Amerika o zamanlarda gelişmiş... ...adamlarda internet var... Adada düşünün e, wireless bile var işte o kadar bir <gülüyor> gelişmişlik söz konusu. Ondan sonra derken bu böyle Cuma diyor ki hocam diyor bugün diyor Fener Galatasaray maçı var diyor e, şeye kaptan Kusto'ya. Kaptan Kusto da diyor ki der, birden pat diye bir e, macellen geliyor <gülüyor> arkadaşlar. Macellen geliyor olay mahalline e, ondan sonra bir kavga gürültü falan filan derken işte Amerika böyle. ...saçma sapan bir şekilde eee keşfedildi. Amerika, Amerika, Amerika. <gülüyor> Arkadaşlar Amerika'nın nasıl keşfedilemediğini e, öğrendik hep beraber. E, şimdi Amerika'nın geçim kaynaklarına geliyoruz. Arkadaşlar genellikle e, savaşlardan para kaz perşan efendi aç koyanıyorum misasi. Perşan efendi per per aç koyanıyorum misasi. Allahım Ya Allah Rabbim ya Resulallah'ım ya bunu bana yaptırmayın gözünüzü seveyim ya. Ya şurada 3 kuruşluk bir ders yapayım. Peki yapayım. <gülüyor> evet. Ee, e, genellikle savaşlardan para kazanan Amerikanın en çok kazanan şirketi de Körfez Sav Aşe. <gülüyor> Sav Aşe yani savaş. Sav Aşe'yi bitişik okuduğunuz zaman savaş olmakta Burada bir ince bir ne vardır? Son derece ince bir ironik yaklaşık ironi vardır. Böyle ironilerden sınavlarda çok soru çıkar. Özellikle ÖSS, KPSS, KPSS, ÖKS, ABS, ASR, MSN. Buralardan çok soru çıkmakta var arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar Amerika'yı tanımaya devam ediyoruz. Amerikanın başkenti Washington'dur. Ee, Washington deyince akla tabii ne gelmektedir? Hemen. Bizim Antalya'mızda yetişen meşhur Washington portakalı gelmektedir. İşte Antalya'mızın meşhur Washington portakalı ismini buradan almaktadır. Arkadaşlar bu arada biz nasıl ki portakala Washington portakalı diyoruz. Amerikalılar da Amerika'da yetişen mandalinaya Ankara mandalina demektedir Ancak arkadaşlar Amerika ile ticari ilişkilerimize gelince Amerika'ya buğday, arpa, mercimek, tahıl falan satarız Amerika'dan uçak, apaç helikopter, savaş gemisi, silah falan filan alırız Her <gülüyor> Merişan efendi aşkı öğreniyorum lisesi <gülüyor> Arkadaşlar bu dersimizde e, Amerika ülkesini işledik. Şimdi gelecek derse e, yetiştirilmek üzere ev ödevinizi veriyorum. Ev ödeviniz şu arkadaşlar. Bu gri kartla Amerika'ya nasıl gidilir araştırınız. Mümkünse benim evrakları da doldurup bana getiriniz. Görüşmek üzere. <gülüyor> Macera Amerika Amerika Amerika, Amerika. Amerika Amerika radyolar, FM ya radyolar, Türk ya radyolar. Persan FM, biz de illeti düşün. FM, kontrol et. Persan FM, kontrol et. FM, kontrol Merve Pekin'le her gün 7, 10, 15, 20 ve 24 saatlerinde Dünya Radyo'da. Unutmayın 7, 10, 15, 20, 24, 7, 10, 15, 20, 24, 7, 10, 15, 20, 24, 7, 10.